Yepyeni bir soruyla daha merhaba, bugün Allah neden bir tanedir sorusunu birlikte konuşacağız. Aslında bir sürü şey anlatacağım, bence mutlaka sonuna kadar ve sabırla dinlemelisin. Allah neden bir tanedir sorusu bana her sorulduğunda minicik bir çocuk ve ona Allah kaç diye soran bir yetişkin canlanır gözümde minicik dolma parmaklar bir anda gökyüzüne doğru kalkar ve işaret parmağı diğerlerini geride bırakarak cıvıldayan çocuk sesiyle can bulur. Bir! Allah bir! Allah neden bir tanedir? Aslında bu sorunun çok net bir cevabı var. O Allah'tır. Yani seni, beni, ailelerimizi, dünyayı, güneşi, Ayı, yıldızları ve evrende olup biten her şeyi yaratan, her şeyin sahibi olandır. Ve yaratıcı yalnızca bir tane olur. Ve bizim dinimizin temeli tevhid ilkesine dayanır. Yani Allah'ın birliği ilkesine. Peygamber Efendimiz'e ilk olarak bildirilen Alak suresinde oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku diye vahyedilmesi Allah'ın bir oluşuna yapılan ilahi bir vurgudur. Oku. Diye başlayan ilk emir bize Allah'ın varlığının delillerini, kainat kitabının her satırındaki bilgileri okumayı, meseleler arasındaki bağlantıları iyi anlamamızı emreder aslında. Nasıl mı? Düşünsene bir okulda birden fazla müdür, bir apartmanda birden fazla yönetici, bir şehirde birden fazla vali ya da bir insanda iki beyin olsaydı işler nasıl gelişirdi? Bence epey curcuna olurdu. Bu fikirlerden birini düşünelim okulunuzdaki müdürlerden biri şimdi zil çalacak. Diğeri hayır ders yapılacak. Diğeri ise bugün okul olmayacak dese eminim ki öğrencilerin pek çoğu okul yok diyen müdürü desteklerdi. Ama içlerinden neden okul olmayacakmış ki? Ya da biz şimdi teneffüse çıkmak istiyoruz diyen ya da bu tercihlerin hiçbirine katılmayan pek çok öğrenci de olacaktı. Yani bir yerde kural koyan muhtemel durumlar için yol gösteren, meselelerle ilgili süreçleri yöneten tek bir kişi olmalıdır. Bu bakış açısını evrensel düzeyde düşündüğümüzde birden fazla Allah fikri insanın mantığına da terstir. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı gökler ve yer karmaşa içinde mahvolurdu diyor Rabbimiz Enbiya suresinde. Biliyor musun? Allah'la ilgili merak ettiğimiz konuların tamamı aslında Allah'ın zatını yani şahsını tanımıyor ve tevhid ilkesini yeterince anlamıyor oluşumuzdan kaynaklanır. Allah'ı tanımak, ona has ve yalnızca onda bulunan sıfatları bilmek ve çok iyi anlamaktan geçer. Mesela o alemde yarattığı her şeyin bir karşıtını da yaratmıştır. Doğruyu yanlışla, iyiyi kötüyle, geceyi gündüzle, Sıcağı soğukla, yazı kışla, tatlıyı acıyla ve hatta kadını erkekle. Allah'ın her şeyi çift yaratmış olmasının bir sebebi de kendi birliğinin ortaya çıkması ve anlaşılması içindir. Allah biriciktir, bir tanedir. Allah kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olandır. Ama bizler öyle miyiz ya? Bir evlat var olmak için anne babaya muhtaçtır. Bir çiçek büyümek için toprağa, suya ve güneşe muhtaçtır. Ancak Allah'ın varlığı dışındaki her şey ve herkes yaratılışları gereği kendi dışındaki varlıklara muhtaçtır. Bu da Allah'ın bir, tek, biricik olması gereğini mantıklı bir şekilde önümüze koyar. Yüce Rabbimiz bize hem kendisini hem içinde var olduğumuz evreni hem de insan olarak kendimizi daha iyi tanıyalım ve anlayalım diye ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Ve Allah hangi bakış açısıyla bakarsak bakalım bir tanedir. Bir tane bizi bizden çok seven ve sahip olduğumuz her şeyi bize veren Allah'ımız var bizim. Bir tane daha ne olsun?